Üçüncü temel esasa, yani kişinin peygamberini tanıması bölümüne başlamıştık. Bu hafta o bölümden devam ediyoruz. Müellifimiz Rahimahullah diyor ki, geçen hafta hicret kısmında kalmıştık. Başından alarak tekrar tercüme edeyim. Wa ba'del asri demişti ki müellifimiz rahimehullah yani Mekke'de 10 sene tevhide davet etti. Tevhid daveti yaptı. Wa ba'del asri 10 seneden sonra urice bihi ile sema göğe çıkartıldı ve furizat aleyhi ssalavatul ve gökte yani miraca çıkartıldı ve miraçta gökte ona 5 vakit namaz farz kılındı ve salla fi mekkete 3 senina 3 sene boyunca Mekke'de bu şekilde tevhid davetine devam etti ve namaz kıldı ve daha umira bil hicra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 İla Belledil İslam İslam beldesine intikal etmektir. Önce buradan başlayarak hicr e, tercüme edelim. El Hicratu hicret, el intikalu Geçmektir, intikal etmektir. Min Belledi Şirki Şirk beldesinden ila Belledil İslam İslam beldesine. Ve Hicratu ve hicret farizatun Farzdır. Hazihi'l -ümme", bu ümmetin üzerine min beledi şirki ila e, ila'l İslam şirk beldesinden İslam'a hicret etmek bu ümmet üzerine farzdır. Ila beledil İslam sizin metninizde ila beledil İslam mı ila'l İslam mı yoksa? Yok <gülüyor> Yo, altta Farizatun alla hadihi lümmah min belde şirk'e ila belledil İslam demek ki bu şekilde de nüsx var ila İslam e, ve ila belledil İslam. Ve hijretu hicret farizatun fazdır alla hadihi lümmah umme, bu ümmetizin üzerine nereden hicret fazdır min belde şirk'e şirk beldesinden. İla beldil İslam İslam beldesine hicret farzdır. Ve hiye bakiyetun ve o bakiydir. Yani devamlıdır. Yani sonu gelmiş, bitmiş bir hüküm değildir. Baki bir hükümdür. Ne zamana kadar geçerli? Baki bir hükümdür. İla entequmsaah. Kıyamet kopuncaya kadar. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. اِنَّ O kimseler ki تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler onların canlarını alırken, vefat ettirirken onları canlarını alırken ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Hangi halde canlarını alırken? Kendilerine zulmederlerken, kendilerine zulmedici oldukları halde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 Aciz bırakılmış, zayıf bırakılmış, ezilmiş kimselerdik. Galu melekler dediler ki, elam takun ardullahi wasiaten elam değil miydi ardullahi Allah'ın arzı wasiaten genişti. Tahjiru da yani Allah'ın arzında bir yerden diğer yere oraya hicret etseydiniz ya faulaike melekler böyle diyor Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz sonra Allahu Teala buyuruyor faulaike mevahum cehennem onların konağı mevası yani varacakları yer cehennemdir ve saat o ne kötü bir dönüş yeridir. Sonra yüce Allah azze ve celle buyuruyor: "İlle'l mustadafiine ancak aciz olanlar, aciz bırakılmış olanlar müstesnadır. Min'r ricali kimlerden erkeklerden, van nisa'i kadınlardan ve'l vildan, ve çocuklardan la yasteti'una" öyle ki onlar ne yapmazlar? güç yetiremezler, hiyleten bir çareye, bir çareye güçleri yetmez, yani hicret etmek için bir çare bulamazlar. Valla yehte du ne hicret için herhangi bir yolda bulamazlar bir çare bulamazlar bir yol bulamazlar. Fa işte onlar asallahu an yafu anhum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 lem yuhaciru Mekke'de bulunup hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır nadahumullahu <Nâ> bismil iman Allah onlara iman ismiyle nida etmiştir Allah onlara iman ismiyle nida etmiştir ya <Yâ> ibadiyellezine amenu Allah onlara ne ismini vermiş iman ismini vermiş Vedelilu al-hijreti, hijretin delili, min al-sünne, sünnetten delili. Gavulu, sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam şu sözüdür: "La tanqati al-hijretu <gülüyor> hatta tanqati al-tevbe. Hijretin sonu gelmez, tevbenin sonu gelmedikçe, tevbenin sonu."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 diği ve dini açığa vurma imkanının olmadığı yerde küfür beldesidir, şirk beldesidir dair başka bir mü... ve bir açığa vurulan küfür ve beldesidir. Net hızdır. A'a bilmediği hakkında cahil kaldığı bu kelimenin cip olarak bilmeyen yani, bir sefer hangi ta? İşte bundan 1400 küsür sene önce gerçek kim yapmış? Peygamberimiz yapmış. Şık bir şey. yok, şey yok Müslümanınız. Dolayı işte az nasıl aynı kimisi farzdır. Üzerine farzdır. içerisinde gerçek hangi mekanda bulunuyorsak şir... kifur zahmetliyor isen sendesine göç etmen bir farzdır terk etmiş olursun İslam'ın farzlarından dinin emirlerinden birisini terk nasıl bayi, aynı ayni beldesinde oturan kişi beldesine beldesine beldesinde oturan kişi için hicret söz konusu olamaz. Öyle değil mi? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıklayarak ve ortaya koyarak ne buyurdu? La hicrete ba'del fetr. Fetihten sonra hicret yoktur.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 İsyana koyduğu zaman işte kendisine zulmetmiş olur. Kendilerine zulmederlerken yani günah, fısk, facillik içindeyken Allahu Teala'ya isyan içindeyken bu anlama geliyor. Ama bu ayet-i kerimede özellikle bunun anlamı ne ayetin sonrasından anlıyoruz. Bunlar ne ile kendilerine zulmettiler? Hangi günah ile Allah'a isyan ettiler?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 siz ne halde idiniz? Ne yapıyordunuz? Yani bu haliniz nedir sizin? Siz ne yaptınız da bu hale geldiniz? Siz ne yapıyordunuz? Kahut, siz hangi bölüktendiniz? Hangi gruptandınız? Siz ne yapıyordunuz? Bu şekilde soru sorarlar. Galu <gülüyor> derler ki, kınna bizler müstafa fil ardi. Bizler yeryüzünde aciz bırakılmış kimselerdik. Acizdik. Güçsüzdük. Bu kelimeye dikkat edin. Müstazafine. Onlar kendilerini ne olarak nitelendiriyor? Müstazaf olarak nitelendiriliyor. Yani aciz, zayıf bırakılmış kimseler olarak nitelendiriyor. Yüce Allah Subhanahu ve Teala biraz şimdi bunları mazur saymayacak. Fakat biraz sonra müstazafların mazur olduğunu söylüyor.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 Açıkça ortaya koyabileceğiniz Allah Azze ve Celle'ye Günah ve isyana düşmeyeceğiniz Kafirlerle muvalata Düşmeyeceğiniz Kafirleri dinlerinde Onaylamaya ve muvafakata düşmeyeceğiniz Bir beldeye gitseydiniz Ne diyorlar melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi Fetuhaciru fîha Hicret etseydiniz Hicret etseydiniz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 onlar mağfiret olunmazlar. Allahu Teala azabıyla onların korkunç sonlarını haber vererek buyuruyor ki: Fe ulaike ma'ahum cehennem. İşte onların varacağı yer cehennemdir ve sa'at nasira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Hicret etmemenin başı açtığı musibete bak. Allah korusun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 erkek ve nisai kadınlar çoğunlukla bu halde olabilirler. Kocası ölmüştür, babası Müslüman değildir. Mesela duldur, gidemez, yolculuk yapamaz, bilmez, yol bilmez, iz bilmez. Hicret edememiş, kafirlerin arasında kalmış. Evet. Waliddan zaten çocuklar acizler.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 Küfür ülkesinde ikamet ettiği zaman Allah korusun ve bunlar da korkunç neticeler doğururlar. yüce Allah azze ve celle devamen buyurur feulaike <gülüyor> asallahu an ya'fu an ya'fura anhum umulur ki Allah subhanahu wa taala onları affeder ve Allahu afuvan gafura Allah afuv affedici ve gafur ve mağfiret edicidir.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 İnne ardı vasiatun. Şüphesiz ki benim arzım geniştir. Benim arzım geniştir, çok geniş. <feyyâye> fe iyya ya ni. O halde yalnız bana ibadet edin. Yalnız bana ibadet edin. Yani ey iman edenler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 büyük ehli sünnet ve cemaat alimlerinden birisi e, en muteber tefsirlerden birinin yazarı Begavi tefsiri kardeşlerim İmam Begavi rahimeullah bu ayetle ilgili diyor ki bizim müellifimiz İmam Begavi'den naklediyor. Sebebu nuzuli hazihil ayah bu ayetin nuzul sebebi fil müslimin Müslümanlar hakkındadır. Bu ayet yani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 lo aşşamsu min magriba, güneş nereden Battığı yerden doğmadıkça tevbe de kesilmez. Güneş'in batıdan doğması biliyorsunuz, kıyamet alametlerinden bir alamettir ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi artık güneş batıdan doğunca hiçbir kimsenin tevbesi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 Türkiye'ye geri dönmeleri icap ediyor. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi